فبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa astag alhadid kalamu Allah ve khair alhadi hedi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ve şer alumur muhtetatı ha ve kulla muhtetet bedah ve kulla bedahat dalala ve kulla dalala finlar fin madan değerli kardeşlerim bu hafta inşallah siyer e, sohbetimizin altinci konusundayız bu haftaki konumuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gençliğindeki merhaleler gençliğinde geçirdiği merhaleler birincisi Harb-ül diye isimlendirilen harp, savaş Kureyş ve diğer kabileler arasında gerçekleşen bir savaş bu. Sonra Hilf-ül Fudul Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ittifakın içerisinde bulunması fudul yani erdemliler faziletliler ittifakı diye bir ittifak bu. İslam'dan önce bunlar. Sonra da 3. konu olarak da Ali Selatü vesselah'ın güzüde eşi Hatice radıyallahu anha ha ile evlenmesi. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Kardeşlerim Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir isetten önce, yani Risaletin gelmesinden önce, peygamberlik kendisine gelmezden önce tam 40 yıl kavminin içerisinde yaşıyor. Ama hiçbir hiçbir pisliğe bulaşmadan Allah Azze ve Celle onu koruyor. Bununla birlikte adalet ikame etmek, mazluma yardım etme hususunda, zulmü bertaraf etme ve hakkı da ehline verme hususunda kavminin yaptığı, yani içinde bulunduğu, içinde yaşadığı kavminin yaptığı anlaşmanın içerisinde de bulunuyor. Onlarla beraber hareket ediyor yani. Zulmü bertaraf etme adına. Kureyş fıcar Harbi'ni alevlendirdiği zaman ki bu harp e, haram aylar içerisinde oluyor ki Kureyş bu haram ayların hürmetini ve haram beldeyi müdafaa için yani oranın hürmetine hürmetini savunmak için böyle bir harbin içerisine giriyor Kureyş ki bu haram aylar İslam'dan önce de vardı. Bu nereden geliyor? Bu İbrahim Aleyhisselam'ın e, dininden, Hanif olan dininden kalan kalıntılar. İslam da bunu meşru kılıyor. Biliyorsunuz ki Arap'ın dini İbrahim Aleyhisselam'ın dini idi. Sonradan, sonradan <gülüyor> Ebu Lehi adındaki bir adamın gelip Araba başkan olması... Lider olması ondan sonra da Şam tarafına gidip Rumlardan e, onların adetleri ve inançları olan bir takım şeyleri putları alıp e, Arap Yarımadası'na Arapların bulunduğu yere getirip yaymasıyla gerçekleşiyor. Bunu daha önce size anlatmıştım. Dolayısıyla bu haram aylarda İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalma e, hürmet gösterilen bir e, zaman dilimi. Ayrıca haram belde de hakeza, yani orada o aylarda, o zamanlarda kan dökülmüyor, savaş yapılmıyor. Bunu da İslam Tövbe suresinde ikrar ediyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İnne. اِدَّتَ شُّهُورِ اِنْدَ اللّٰهِ اِتْنَعَشَرَ شَهْرًا Muhakkak ki ayların sayısı Allah'ın katında 12'dir. Yani Allah'ın katında 12 ay vardır. Bununla kastedilen edilen kardeşlerim kamerî aylar. Kamerî aylar yani ayın hareketinden kaynaklanan e, ve <gülüyor> kameri ay diye isimlendirilen mesela bildiğiniz Ramazan. Muharrem, Recep, Şaban, Safer mesela şu anda Safer ayının içerisindeyiz. Hicri aylara, kameri aylara göre. Ama biz resmiyette Şemsi e, aya göre hareket ediyoruz. Asıl olan şeriat da kameri aydır. Ve bütün hükümler onun üzerine ca caridir. Evet. Mesela bir insan oruç tutacak olsa ya 29 gün tutar ya 30 gün tutar. Bu neye göre belirlenir? Ayın hareketine göre. Herkese kefaret orucu tutacak olsa yine aynı şekilde. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında يَوْمَ خَلَغَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْ هَا اَرْبَعَةٌ hurum Allah'ın diyor gökleri ve yeri yarattığından beri ayların sayısı Allah'ın katında 12'dir. Minhâ 4 hurr. Onlardan 4'ü de haram aydır. Dört tane haram ay var. Zâlike'd-dînul <inaudible> qayyim. İşte bu, müstakim olan, doğru olan dindir. Fe lâ tazlimû en enfusakum ve bunlar hususunda sakın birbirinize zulmetmeyin diyor. Yani bu haram aylar içerisinde bu haram aylar kardeşlerim Birisi receptir diğeri de peş peşe gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayı. Üçü peş peşe biri farklı. Bu aylarda kan dökülmez. Eskiden cahili adetleri içerisinde dediğim gibi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma böyle bir inanış devam ediyor. Kureyş'in içerisinde var olan bir inanış bu. Lakin cahil e, cahil Arap toplumu İslam'dan önce bu ayların hürmetine saygısızlık ediyorlar. Yani bu ayda e, savaş yapıyorlar birbirleriyle. Neticede kan dökülüyor. Ve fıcar harbi denen harp gerçekleşiyor. Bu da Urve Urvetü'l-Er-Rihal ile e, El-Berrat bin Gays arasındaki bir husumet, onların e, arasında çıkan bir husumetle e, el bin Gayisin, Urve bin Ruhali gafil bulup öldürmesi neticesinde çıkıyor. Bu harp Kureyş ile onların beraberinde Kinane kabilesi ve karşılarında da Kays bin e, Gaylan kabilesi arasında çıkan bir savaş. Bu öldürme olayı yani Berraht bin Gayis'in Urve Erri hali Haramaylar'da öldürdüğü için aralarında böyle bir savaş meydana geliyor. Neticede <gülüyor> Haramay'ın hürmetine saygısızlık etmiş oluyorlar. Necit bölgesinde e, Ukaz denilen çarşının veyahut da Panayr'ın e, olduğu bölgede Haram bir ayda gerçekleşiyor bu e, öldürme olayı. Nihayetinde kavimler o öldürülen tarafın e, adamları diğerlerinin peşine düşüyor ve mescid Haram'a yetişmeden, mescid Haram tarafına varmadan, ulaşmadan diğerlerini öldürüyorlar. Ve neticede de bu savaş devam edip gidiyor. Yaklaşık dört sene sürüyor. Bu savaş kardeşlerim yaklaşık dört sene sürüyor. Bazen e, savaşın e, üstünlüğü Kays kabilesi tarafında oluyor. Bazen de e, Kinane oğulları tarafında. Yani bu şekilde dört sene kadar bu savaş devam ediyor. Hatta bazı ifadelere göre e, savaş bitince herkes... Ee, ölülerini sayıyor, savaşı sonlandırıyorlar. O şekilde bitiyor. Ama dört sene kadar sürüyor. Ali Süleyman da bu savaşa kardeşlerim amcalarıyla birlikte katılıyor. Ancak amcalarına sadece ok toplamakla yardım ediyor. Hiçbir şekilde bu savaşa direkt katılmıyor. Yani karşı tarafa hiçbir şekilde ok atmıyor. Haber verildiğine göre. Ebn-i Hişam'ın, Ebu İshak'ın tarihçilerden siyer e, anlatanların haber verdiğine göre bu şekilde. Yani aleyhissalatü vesselam sadece amcalarla yardımcı oluyor. Biliyorsunuz e, dedesi vefat etmişti e, 8 yaşındayken. Amcası Ebu Talib'in yanındaydı ve diğer amcalarıyla beraber. Bu savaşta da amcaların yanında bulunuyor. Ancak savaşın bizzatı içerisine girmiyor. İşte bu böyle bir haram ayda, haram beldede bu savaş gerçekleşti, gerçekleştiği için kabileler arasında buna Ficar Savaşı deniliyor. Bu harbin etkisi devam ederken, bittikten sonra Kureyş, Kureyş kabilesi, Adalet ve mazlumalı yardım etme hususunda bir ittifak yapıyorlar. Bu ittifakın adı da "Helpful Fudun" yani Erdemliler ittifakı Paktı diyebiliriz. Ebne Esir'in tarihçi e, haber verdiğine göre, Kureyş kabileleri bu ittifak üzerine anlaşıyorlar e, ve yemin ediyorlar. Abdullah bin Ced'an denilen, e, ileri gelen ve yaşça büyük olan bir adamın e, yanında, evinde gerçekleşiyor bu e, anlaşma. Beni Haşim, Beni Muttalip, Beni Esed bin e, Abdül Uzza, Zuhre bin Kilab, Temin bin Nurre gibi kabileler arasında böyle bir anlaşma yeminleşerek gerçekleşiyor kardeşler. Bu yemin, bu yemin neticesinde eğer Kureyş'ten Mekke'deki kimselerden birine bir e, zulüm yapılırsa yahut da Mekke'nin dışında bu kabilelerin dışında herhangi bir kimseye zulmedilirse onun hakkı mutlaka alınacak. O kimsenin hakkı alınacak zulüm bertaraf edilecek diye yeminleşiyorlar. İmam Ahmet'in ve hakimin, bunlar hadis kitapları, sahibi senetle rivayetine göre Abdurrahman bin Avf'ın rivayet ettiği bir hadiste radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben amcalarımla birlikte gençken, bir gulamken yani gençken hilfel mutayyebin yani faziletliler anlaşmasına şahit oldum diyor. Ve bu beni, bu bana diyor kırmızı develerden daha çok sevindirici gelir diyor. Kırmızı develer kadar bu beni sevindirir. Neden? Çünkü mazlumun hakkını almak, zulmü bertaraf etme hususunda öyle bir anlaşmanın içerisinde yer alıyor. Yani haklıdan yana olmak. Haksız, haksızdan yana değil de haklıdan yana olmak, hakkı talep etme hususunda böyle bir e, anlaşmanın içerisinde bulunuyor. Hatta bir rivayette böyle ki bu İslam'da olsa diyor İslam'da olsa böyle bir anlaşma buna da dahil olurdu. Çağırılsam buna katılırdım diyor. Ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Onun için aleyhissalatü vesselam kardeşlerim hatırladığım sahih bir hadiste mazlum bir kimse kafir dahi olsa onun duası kabul edilebilir. Kafir dahi olsa hani zulme uğramış bir kimsenin duası makbuldur. Üç dua vardır. Makbul olan dualardan. Hani Resulullah'ın e, haber verdiği bir hadiste başka bir hadis bu. Babanın evladı olan bedduası. Dikkat edin babanın evlada olan bedduası. Onun için bedduadan son derece sakınmak gerekiyor. Evlat bizim evladımız, başkasının değil. Onun hayrını istemeliyiz. İnsan en sinirli olduğu dönemde bile evladına hayır duasında bulunmalı. Belki biraz e, ses tonu yüksek veya hatta kızgın bir şekilde söyler ama Allah senin e, hayrını versin, Allah seni ıslah etsin, Allah seni cennetine koysun şeklinde böyle hayır duası yapmalı. Anne'nin babanın aynı şekilde duası bir başka rivayette geliyor. Musafirin yani yolcu kimsenin duası, ve mazlumun duası, zulme uğrayan duası. Çünkü o mazlumla Allah arasındaki perde kaldırılmıştır diyor. Yani mazlum dua ettiği zaman onun duasının anında kabul edilme ihtimali vardır. Allah <gülüyor> Azze ve Celle'nin takdiriyle. Onun için biz ne deriz? Örfen yani halk arasındaki bir tabirle. Alma mazlumun ahını çıkar hasta hasle diyor. Bundan dolayı denmiştir işte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim işte böyle faziletli bir e, anlaşmanın içerisinde yer alıyor. Yani kavmi o anlaşmada yer alan kimseler her ne kadar müşrik olsalar da bir e, hak üzere birleşiyorlar. O hususta Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapıyor? İştirak ediyor. <gülüyor> Bu e, paktın sebeplerinden biri de yani Anlaşmanın yeminleşmenin sebeplerinden biri de Helful Fudulun kaynaklandığı sebeplerden biri de, söylendiğine göre Zebit e, kabilesinden bir adam geliyor ve Mekke'de bir ticaret yapıyor. Ticaret e, yaptığı kimse, yani malını satın alan kimse, El Asbin Wa'il es adında bir adam, Mekkeli bir adam. Bu adam onun malını alıyor ve parasını vermiyor. Yani zulme diyorum. Ondan sonra e, Zebitoğullarından bu adam Mekke'nin böyle e, bir yerine e, Kabe'nin yakınında çıkıyor ve başlıyor e, başına gelenleri anlatmaya. Hem de çok veciz bir şekilde yani şiirle anlatıyor. O, o dönemde edebiyat kardeşlerim e, son derece e, şeyde ileride İnsanlar dertlerini, meranlarını şiir söyleyerek anlatıyorlar. Onun için Kur'an veciz bir şekilde onların o halleri üzere geldiğinde şaşırıp kalıyorlar. Şair diyorlar bundan dolayı yani. Ama onlar yazmıyorlar biliyor musunuz? Hep e, sadırdan yani kalpten söylüyorlar. Allahu Teala o dönemde öyle bir özellik vermiş o insanlara. Ezberden söylüyor. <gülüyor> Belki de onlarca, yüzlerce e, beyit söyleyebiliyor. Zulme uğradığı için şehirlerini e, döktürüyor böyle adeta. Ondan sonra <gülüyor> bu anlaşan e, kimseler, yani helf anlaşmasını yapan Kureyş'in e, ileri gelenleri, As bin Va ile zulmeden adama gidiyorlar. Ve o e, zebiyin hakkını ondan alıyorlar. Eninde sonunda kopararak alıyorlar. Ve böylelikle Ali ve Vüsen böyle bir çalışmanın e, böyle bir e, ortaklığın içerisine e, girmiş oluyor ve e, mazlumun yanında yer alıyor kardeşlerim. <gülüyor> Evet, Hatice radıyallahu anha ile evlenmesine gelince 3. konu olarak Ebne Hişam'ın haber verdiğine göre Aleyhissalatu vesselam 25 yaşında iken Hatice binti Huveylid radıyallahu anha ile evleniyor. Hatice radıyallahu anha o esnada o dönemde 40 yaşında. 40 yaşında. Ve eee Cahiliye içerisinde o toplumda Hatice radıyallahu an iffetiyle, temizliğiyle bilinen ondan sonra şöhret sahibi, asil bir soya sahip, hiçbir böyle kötülüğe bulaşmamış bir kadın olarak çağrılıyor. Çok temiz bir fıtratı var. Ebu Hale denen bir adamla evli. Ancak bu adam... Sonradan e, vefat ediyor. Cahiliye döneminde, İslam gelmeden önce vefat ediyor. Ve bu adamdan, e, Hatice radıyallahu anh'ın, Hint adında bir oğlu var. Bu oğul, e, Müslüman oluyor, Ve söylendiğine göre, e, Cemel, e, günü, cemel vakasında inşallah o vakaya geleceğiz. Önemli bir, İslam tarihinde önemli bir yeri var. Yahut da e, Basra'da taun hastalığından, bu veba hastalığından öldüğü söylenir. Ancak Müslüman olarak e, ölüyor. Çünkü o <gülüyor> İslam geldiğinde Müslüman oluyor. Hatta Hasan bin Ali'nin aleyhissalatü vesselamın torunu Hasan radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre diyor ki Hasan radıyallahu anh, bana diyor, dayım diyor, dayısıyla kastı da bu Hint, tahdis etti, ee, şöyle dedi diyor, ben diyor, insanların e, en e, iyisiyim, keremiyim, e, yücesiyim, ne yönüyle? Baba yönüyle, ondan sonra anne, kardeş, e, erkek kardeş ve kız kardeş yönüyle diyor. Çünkü diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim babamdır diyor. Yani ne babası olmuş oluyor? Obayı babası. Bu yönüyle e, yani Allah Azze Celle'nin ikramından bahsetmiş oluyor. Ve Kasım Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarının adlarından biri biliyorsunuz Kasım. Kasım'ın kardeşim Fatma'nın kız kardeşim ve annem de Hatice'dir diyor. Hatice radıyallahu anha. Bu yönüyle Hint radıyallahu an kendisi övünürmüş. Yani faziletli olduğuna dair ifadelerde bulunuyor. Sonra Hatice radıyallahu anh'a kardeşlerin Ebu Hale vefat ettikten sonra başka bir adamla Atik bin Abdu Mahzumeh diye bir adamla e, evleniyor Bundan da yine Hint adında Bir e, kız meydana geliyor Şimdi Hint ismi Hem erkeğe hem de kıza verilir Bu adamdan da e, Hint adında bir kız e, Meydana geliyor Doğuyor Bu kız da aynı şekilde Müslüman oluyor Ve aleyhissalatü vesselama Sahabelik yapanlardan birisi Sonra Sonra Aleyhissalâtu vesselâm Hatice validemiz de evleniyor. Ancak evlenmeden önce, önce Resulullah Aleyhissalâtu vesselâm gençlik döneminde bugünkü gençlerin de içinde bulunduğu ne kadar karmaşık fikirler varsa dünyaya meyledici kadınlara meyledici şöhrete meyledici sonra baş olmaya Riy riyaset deniliyor buna, önde olmak, baş olmak gibi düşünceler varsa bunların hiçbirine meyletmiyor aleyhissalatü vesselam. Bunların hepsinden uzak duruyor. O cahili toplumdaki o dönemki insanların ve bugünkü bu insanların bizim gençlerimiz Allah korusun, muhafaza etsin, ne kadar cahiliye meyilleri varsa bunların hepsinden uzak. Ve kavminin yani içinde bulunduğu, içinde yaşadığı kavminin hiçbir fucuruna, fıskına bulaşmıyor. Hiçbir haram olan şeye, yani İslam geldikten sonra haram olan şeylerin hiçbirine bulaşmıyor. Tıpkı putlardan ve putperestlikten uzak durduğu gibi bu fıskı fucurattan da aynı şekilde uzak duruyor. Onun en önemli yaptığı işlerden bir tanesi geçen sohbette de söylediğim gibi dağlara çekiliyor. Dağlara çekiliyor. Biliyorsunuz çobanlık yapıyordu. Ve oralarda göklerin ve yerin hükümranlığı yaratılışı hakkında derin düşüncelere dalıyor. Bunları tefekkür ediyor. Allah Azze ve Celle'nin kudretini vesaire Bunları çobanlığı esnasında Mekkelilerin koyunlarını güderken bu şekilde tefekkür içerisine giriyor kardeşlerim. 25 yaşında iken Hatice radıyallahu anha hizmetçisi Meyser adındaki bir adamla Ali vesselamı Şam'a ticarete gönderiyor. Duyuyor onun yani şey olduğunu, güvenilir, emin bir insan olduğunu Hatice radıyallahu anha. Kendisi de ticaret ehli bir kadın. Zaten Mekke'nin ee, Birçok ahalisi ticaretle meşgul. Yani en önemli kazançları, başta da söylediğim gibi ticaret yapıyorlar. Götürüyorlar kervanları Şam'a, Yemen'e, başka yerlere ve oradan elde ettikleri kazançları getiriyorlar. Bu, bu şekilde bir e, ticaret sirkülasyonu var. Hatice radıyallahu anh da Anha da bunlardan bir tanesi. Hizmetçisiyle beraber Ali İsrailoğlu'nu Şam'a gönderince oradan Ali İsrailoğlu çok büyük böyle kârlı kazançlarla geri dönüyor. Hizmetçisi de onun yanında birçok şeylere şahit oluyor. Ali İsrailoğlu'nun e, hallerine, kendisine garip gelen bir takım hallere şahit oluyor. Ali İsrailoğlu'nun faziletlerine şahit oluyor. Ve bunları bir bir efendisi Hatice radıyallahu anh'a anlatıyor. Aleyhissalatü vesselamın sıfatlarını, ne yaptığını, nasıl hareket ettiğini, onda gördüğü özellikleri, ahlakını, güvenilirliğini, eminliğini vesaire. Bunların hepsini anlatıyor. Biliyorsunuz Hatice rad e, radıyallahu anh'a aleyhissalatü vesselamın çok övdüğü çok sevdiği eşlerinden bir tanesi. Çok değerli bir e, kadın ve değerli bir e, iki cihanın efendisi, insanların efendisi olacak insanlara önderlik yapacak ilk davetçi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eş olarak hazırlanıyor bu kadın. Allah azze ve celle "Fesalihatun <gülüyor> qanitatun" هَافِذَاتٌ lil بِمَا هَفِذَ اللّٰهِ Salih kadınlar diyor. Kunut eden, yani Allah'a itaatkar. Ve Allah'ın muhafaza ettiği, sakladığı, koruduğu şeyi gaybda. Kimse yokken muhafaza eden kadınlar. Bunlar salih kadınlar. Bunlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle burada <you> işaret ediyor. İşte bu saliha kadınlardan bir tanesi. Hatice radiyallahu anha Kimse yokken e, her şeysini koruyan, muhafaza eden, pisliğe bulaşmayan, fercini koruyan bir kadın Allah, Allah azze ve celle eşlerimizi ve çocuklarımızı kızlarımızı böyle saliha kadınlardan eylesin evet. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim Ebu Hüreyre'den gelen bir hadiste diyor ki <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam, kadınların en hayırlısı, kocası kendisine baktığı zaman kendisini sevindirendir. Diyor. Ve bir şey emrettiği zaman itaat eden ve kendi nefsi hususunda kocasına muhalefet etmeyen, karşı çıkmayan ve onun kocasının kereş gördüğü şeyi de yapmayan kimsedir. Diyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle böyle salihaları çoğaltsın. Saliha olmayıp da fücur ehli olanları, günah ehli olan kadınları da saliha yapsın. Evet. Kardeşlerim, insanların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi evri çevir. Yeter ki biz Allah Azze ve Celle'ye samimi olalım. Bizim erkek çocuklarımız saliha kızlarla evlensinler inşallah. Kız çocuklarımız da saliha olup Salih erkeklerle evlensinler. Ne demek istiyorum? Belki salihle kastımı anlamayan kardeşlerim olabilir. Yani dini bütün, halkın tabiriyle dini bütün, inandığını yaşayan kimseler olsunlar. İnanç ve salih amel, güzel ameller, namaz, oruç, zekat, bunlar her şeyden önemlidir kardeşlerim. Önce kişinin Rabbine iman etmesi, Sahip bir imanla iman etmesi, sonra da bu imanını gerçekleş gerçekleştirmesi ve ispat etmesi gerekiyor. <gülüyor> bir diğer diğer rivayette Tabarani'nin imam Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste, kadınların en hayırlısı diyor, baktığın zaman seni sevindiren, emrettiğin zaman sana itaat eden. Ve sen yokken diyor muhafaza eder. Neyi? Yani kendisini namusunu muhafaza eden ve malını, senin malını muhafaza eden, senin iznin olmaksızın başkasına vermeyen kadındır diyor. Böyle kadınlara ne mutlu. İnşallah Allah azze ve celle onlara cennetleri hazırlıyor. Öyle kadınlar var ki, bitmeyecek elhamdülillah. Öyle kadınlar var ki, <gülüyor> kocaları yokken, kocalarının e, namuslarını da, mallarını da sonuna kadar koruyup, itaatkar, kanaatkar ve Allah'a itaat eden kadınlar. Allah Azze ve Celle onları bozmasın. Onlar bulunsun, çoğalsın ki, diğer kadınlar da onlardan örnek alsınlar. Evet, dedi ki Hatice radıyallahu anh'a, ticaret ehli, ticareti yapan bir kadın idi. Aynı zamanda akıllı bir kadındı. Akıl sahibi bir kadındı. Nübi Aleyhisselatü Vesselam'ı Şam'a gönderi geri geldiğinde bakıyor ki çok karlı bir ticaret olmuş bu. İşte bu e, hizmetçisi meyserede olan bir tane anlatınca ve vesselamla ilgili özellikleri Hatice radıyallahu anha karar veriyor. Onunla e, evlenmek için karar veriyor. Arkadaşlarından, kadınlardan bir tanesine gizlice bu içindeki isteğini haber veriyor. Bu isteğinin aleyhissalatü vesselama ulaştırılması için. Diyor ki ben yani, bu adamla evlenmek istiyorum diye. Ondan önce kendisine o kadar çok teklifler gelmiş ki, Arabın ileri gelenlerinden, Kureyş'in ileri gelenlerinden şerefli soy sahibi kimseler teklif etmişler. Çünkü böyle bir kadın çok az bulunur. Öyle bir toplumda çok nadir. Ama Allahu Teala muhafaza ediyor. Yani tabiri caizse çöplüğün içerisinde bir fidan, gül fidanı bitiyor yani. O da Ali Sallatu vesselam'ın aslı oluyor. Ali vesselam'ın kısmeti Hatice Valide'miz bütün o e, ileri gelen efendilerin taleplerini talipliklerini geri çeviriyor. Çünkü onların e, bakış açıları, istekleri dünyaya mala kadını. E, aynı zamanda Hatice Valide'miz zengin olduğu için elindeki kadına tamah ediyor. şey malak da e, tamah ediyorlar. Ondan sonra şerefine, soyuna tamah ediyorlar. Yani İsrail bunlara. Şey, Hatice radıyallahu anha bunlara önem vermiyor. Neticede Hatice radıyallahu anha arkadaşını Ali sıratu vesselam'a gönderince Ali sıratu vesselam alıyor ve hiç gecikmeden eee tehir etmeden kabul ediyor. Resulullahın sıratu vesselam bu teklifi kabul edince amcaları, biliyorsunuz amcalarının, özellikle Ebu Talib'in e, gözetimi altındaydı, amcalarına haber veriyor ve amcaları da hemen e, işe koyuluyorlar. Yani aleyhissalatü vesselam'ı evlendirmek için ellerini çabuk tutuyorlar. Ebu Talib, Hamza radıyallahu anh biliyorsunuz Uhud'da şehit olan amcalarından biri ve diğer amcaları, Hemen Hatice radıyallahu anh'ın amcası Amir bin Esed'e gidiyorlar ee, ve Hatice radıyallahu anh'a'yı istiyorlar. Nihayetinde mükah gerçekleşiyor. Aleyhissalatü vesselamın amcaları Hatice radıyallahu anhaya mehrini veriyorlar. Cahiliyede olmasına rağmen bir takım şeyler halen e, cari. Ebu Talib'ten rivayet edildiğine göre, Ebu Talib'in şöyle dediği rivayet ediliyor kardeşlerim. Muhakkak ki Muhammed Kureyş'ten diyor, hiçbir kimsenin böyle ağır gelemeyeceği şekilde bir ağırlığı vardır. Yani fazilet yönüyle, şeref yönüyle, üstünlük, akıl yönüyle diyor, akıllı bir insandır, şerefli bir insandır, faziletli bir insandır diyor. Hani Hatice validemiz zengindi ya. Veleyki diyor malı az da olsa şerefi var. Ondan sonra fazileti var, ahlakı var demek istiyor. Mal diyor zayide olup gider. Yok olur gider. Onun yerine yenisi gelebilir. Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor karşı isteği vardır. Meyli vardır. Aleyhissalatü Vesselam'dan için de Muhammed'in de ona meyli vardır diyor. Böyle konuşmalar geçiyor ve nihayetinde ev eriyorlar. Evleniyor Aleyhissalatü Vesselam. Aleyhissalatü Vesselam evlediğinde az önce söylediğim gibi tam 25 yaşında Hatice radıyallahu anh'a da 40 yaşında. Kardeşlerim bütün çocuklar İbrahim hariç Hatice radıyallahu anhadan meydana geldi. İlk çocuğu Kasım. Onun için aleyhissalatü vesselam Ebu Kasım diye isimler künyelenmiştir. Ebu Kasım aleyhissalatü vesselamın künyelerinden biri. Bir hadiste benim isminle isimlenin yani Muhammed ismini koyun kendinize veya çocuklarınıza ancak Künyemle künyelenmeyin diyor. Ebu Kasım diye künyelenmek doğru değildir. Ama Muhammed ismi verilebilir. Bazı insanların dediği gibi Muhammed ismini taşıyamaz. Ağır gelir vesaire gibi e, anlayışlar ve düşünceler yanlıştır. Muhammed ismi verilebilir. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam buna izin vermişti. Ama Ebu Kasım verilemez. Sonra Zeynep dünyaya geliyor. Hepsi Hatice'den. Ondan sonra Ümmü Külsüm Ömmü Gülsüm diyoruz biz ona. Sonra Rukuyye, şey Fatıma, ondan sonra Rukiye, sonra da Abdullah e, meydana geliyor. Yani bu 6 çocuk Hatice radıyallahu anh doğuyor. Ebu'l Kasım Abdullah kardeşlerim e, İslam'dan önce, İslam gelmeden önce vefat ediyorlar. Daha çocukken. Mesela Abdullah böyle e, binit hayvanlarına yeni yeni bilme imkanı bulmuşken artık takriben 3-4 yaşları veya biraz daha üstüdür. Diğeri de daha küçükken vefat ediyorlar. Ama kızlar Fatıma Radiyallahu Anh'a, Ümmü Gülsüm ve Rukiye hepsi de, hepsi de Müslüman oluyorlar. Ümmü Gülsüm ile Rokiyye radıyallahu anh, anhumalar, Ali sıradı önce vefat ediyor. Fatıma ise Ali sıradı altı ay sonra vefat ediyor. Biliyorsunuz Ümmü e, Kürşüm ve e, Rokiyye Osman radıyallahu an ile evleniyor. Önce Rokiyye ile evleniyor Osman radıyallahu anh. Ondan sonra o o vefat edince Ali Sina'tü vesselam Bedirdeyken vefat ediyor. Arkasından Mügül sünne e, nikahlanıyor. Onun için Zunnureyn, iki nur sahibi ismini aldı Osman radıyallahu anh. Şöyle bir düşün düşünürsek, tefekkür edersek Ali Sina'tü vesselam'ın bütün çocukları Fatıma radıyallahu anha hariç hep kendi sağlığındayken ölüyor, vefat ediyor. Yani subhanallah, evlat hac, acısını en iyi çekenlerden, en iyi bilenlerden birisi. Babasızlığın, annesizliğin ne olduğunu en iyi bilen bir insan. Evlat acısının ne olduğunu en iyi bilen bir insan. Kaç tane çocuğunu birden kaybediyor. Onun için aleyhissalâtu vesselâm'a soyu kesik diyorlar. Erkek evladını kaybediyor ya. Hiçbir erkek evladı yok. Soyu, soyu kimle devam ediyor? Kızı ve amcasının oğlu Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh ile devam ediyor. Soyu kesik değil elhamdülillah. Daha nelerini kaybetmiyor ki? En sevgilisi unutamadığı eşini kaybediyor. Hatice radıyallahu anhayı 20-25 senelik bir beraberlikten sonra o değerli eşini, dünya dostunu ama ahirette de dostu olacak kimseyi kaybediyor. Evlat acısını en iyi bilen aleyhissalatü vesselam, eş acısını en iyi bilen yine o. Annesizlik, babasızlık nedir? O. Yani o en iyi biliyor onları. Onların yokluğunu en iyi bilen o. En zor, en sıkıntılı, en meşakkatli şeylere yine Ali sırati ve Onun için bizim başımıza bir musibet geldiği zaman hep onun halini hatırlamalıyız. En büyük iftiraya eşiyle, eşinin eşinin namusuyla iftira görmüş yine Ali sırati ve Subhanallah. Bunlardan daha acı ne olabilir yani? Böyle sıkıntılar çekiyor. Böyle bir peygamberimiz var. Hidin ile örnek ya. Allah-u Ekber. Ama bizlerden birine bir şey isabet ettiği zaman, bir musibet isabet ettiği zaman her şeyi bitiriyoruz. Allah korusun. İnsanın ağzından isyan sözleri dökülebiliyor bazen. İşte teslimiyet, sabır, musibetin ilk anındadır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini hatırlamak lazım. Oğlu İbrahim, Mariye'den olan, Mariye Kıpti carisinden olan İbrahim vefat ediyor. Üçüncü oğlu. Vefat ettiğinde gözlerinden yaş akıyor. Diyorlar ki hani bu yoktu diyorlar. Yani ağlamak. Hani bu nedir diye sorunca sahabeler diyor ki kalp kalp hüzünlenir göz yaşarır diyor. Evet Ali Sıratu çocukları böyle. Fatma radıyallahu anh'a da bildiğiniz üzere Ali Sıratu 6 ay sonra vefat ediyor. Kureyş o dönemki cahil insanlar Aleyhisselatü Vesselam böyle çocukları vefat edince peş peşe, özellikle de erkek çocukları, onu kınıyorlar. Onlar küfürde ve taşkınlıkta cahil insanlar birbirleriyle adeta e, yarışıyorlar. Ve diyorlar ki biz Muhammed'den e, daha hak sahibiyiz. Onun e, kökü kırılmıştır. Ve Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam yani vefat ettiği zaman onun takipçisi olmayacak onu kimse takip etmeyecek ve ondan sonra onun risaletini, peygamberliğini kimse yüklenmeyecek diye bir inanç içerisine, bir kuruntu içerisine giriyorlar. Allah Azze ve Celle onları Tur suresindeki şu ayetlerle yalanlıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle اَمْ يَقُولُنَ الشَّاعِرٌ Yoksa ona şair, bir şair mi diyorlar? Ne رَبَّسُ بِهِ rayben menun. Yani zamanın felaketlerini Beklediğimiz, onun zamanının felaketlerini beklediğimiz, başına musibetlerin geleceğini beklediğimiz bir şair mi diyorlar diyor. Yani onun hakkında bir takım e, musibetler bekliyorlar, e, felaketler bekliyorlar, soyu kesilecek, ondan sonra hiçbir şekilde risaleti devam etmeyecek vesaire. Kul terabbesu inne ma'akum bekleyin diyor. Bekleyin deki diyor onlara bekleyin ben de sizinle beraber bekleyeceğim diyor. Allah azze ve celle onlara meydan okuyor. Enni ma'akum ben de sizinle beraber bekleyicilerdenim diyor. Yani burada Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e e, müthiş bir şekilde e, moral veriliyor. O müdafaa ediliyor. Hatice radıyallahu anh'a kardeşlerim, e, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı en sıkıntılı dönemlerde, onun fazileti işte buradan geliyor, en sıkıntılı dönemlerde, en karanlık gecelerde, en zor günlerde destekliyor. Kimsenin olmadığı, kimsenin yanında yer almadığı ve ilk vahyin geldiği dönemlerde ne yapacağını bilmezken, Sıkıntılı, korkulu anlarda hep onun yanında yer alıyor. Öyle şerefli, öyle aziz bir, yüce bir karaktere sahip bir kadın. Onun için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kadınların en hayırlısı Meryem binti İmran'dır. Yani şu Kur'an-ı Kerim'de geçen Meryem aleyhisselam var ya, o. So, sonra Hatice binti Hüveylif diyor. Kadınların en hayırlıları bunlardır diyor. Müsnet'te gelen, Hasan bir senetle gelen bir hadiste ise, alemlerin kadınlarının en hayırlıları dörttür diyor. Dört tane kadından bahsediyor. Birincisi Meryem bint-i İmran, yani İsa aleyhisselamın annesi oluyor. İkincisi Hatice bint-i Fatma binti Muhammed yani Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ve Asiye, Asiye, İmraetü Fir Firavun, Firavun'un karısı Asiye. O da iman edenlerden birisi. Allah Azze ve Celle Tahrim suresinde anlatıyor onu. Yine Buhari, Müslim ve Müsnet'te gelen bir hadiste erkeklerden kemale erenler çoktur diyor. Aleyhisselatü Vesselam erkeklerden kemale eren kimseler çoktur. Bununla peygamberler ve salih kimseler mesela Lukman Aleyhisselam gibi Hızır Aleyhisselam gibi vesaire. Allah alem bu kastediliyor. Kadınlardan ise kemale erenler Dörttür diyor. Firavun'un karısı e, Asiye, Meryem binti İmran, Meryem Aleyhisselam e, ve bu buna ziyade ile yani başka bir e, şekilde rivayetle eklenilen e, Hatice binti Hüveylid bunlar e, Kemal'e ermiş kadınlar olarak rivayet ediliyor kardeşlerim. Bir hadiste de Ayşe validemizin faziletinden bahsediliyor. Ne diyor ya? sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü Serid yemenin yani et yemeğinin, bildiğimiz kadarıyla bu sulu et yemeğidir. Et yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir diyor. Vesselam, onu da taltif ediyor. Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, Hatice annemizi hep aklında tutuyor. Hiç unutmuyor. Subhanallah. Hani bir insanın, özellikle yaşlılarda bunu görür. İyi bir eşi varsa, o vefat ettikten sonra artık başka yani hangi kadınla evlensin onu hiçbir zaman unutamaz. Onun iyiliklerini unutamaz. Aleyhisselatü Vesselam da böyle. Çok vefakar. Hiç unutmuyor. Ve devamlı Hatice anamızın arkadaşlarına iyilikte bulunuyor. Herhangi bir şey yapacağı zaman onun arkadaşlarına iyilikte bulunuyor. Mesela herhangi bir şey kestiği zaman kurban ve benzeri şeyler, Hatice anamızın sevdiği kimselere, arkadaşlarına ikramda bulunuyor. Buhari'de gelen, Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste, diyor ki Ayşe radıyallahu anh, ben diyor Hatice'ye e, kıskançlık ettiğim gibi, diyor başka hiçbir kadına kıskançlık etmedim. Yani onu kıskandığım gibi başka bir kimseyi kıskanmadım diyor. Oysa ki diyor, ben evlenmeden önce diyor Hatice, radiyallahu anh'a vefat etmişti. Yani ölmüş bir kadını kıskanıyor. Sübhanallah. İşte kadınlarda da böyle bir e, fıtrat var biliyorsunuz. Bu normal bir şey. Ama bunun e, aşırı gidip e, hem kendisine hem de kocasını sıkıntıya düşürecek şekilde olmaması gerekiyor. Yoksa fıtrat da var. Aleyhissalatü vesselam onu hatırladığı zaman, onun hakkında yani Hatice radiyallahu anh'a hakkında bahsettiği zaman kıskanırmış yani. Allah Azze ve Celle <gülüyor> Hatice'yi e, kaspla müjdelemesini yani kaspla kastedilen e, bir rivayete göre altından diğer bir rivayete göre de inciden yapılma bir köşk. Allah Azze ve Celle Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hatice'yi bununla müjdele ediyor. Yani cennetteki yeri, cennetlik olduğu, cennetteki ikramı daha dünyadayken Hatice Radiyallahu Anh'a bildiriliyor. Müjdeliyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bir başka rivayette ise yine Ayşe Validemiz diyor ki ben diyor Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmazdım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında çok bahsederdi diyor. Çok hatırına getirirdi. Herhangi bir şey yani böyle koyun ve benzeri şey kestiği zaman onun uzunlarını parçalar ve Hatice'nin arkadaşlarına gönderirdi diyor. Ve diyor ki Ayşe, Ayşe Validemiz sanki diyor hiç yani Hatice'den başka kadın yok dünyada diyor. Han Ali İsrafiley karşı çıkıyor. O da diyor ki Hatice şöyleydi. Hatice böyleydi diyor. Subhanallah. <gülüyor> ve benim diyor çocuklarım ondandır. Allah. Benim ufakar. çocuklarım ondan olmadı. Ayşe validemizden bir çocuk olmamıştır. Allah'ın takdiridir. Bu. Ama Ayşe validemiz yine Ali İsrafiley Ama çok sevgili bir kadın. Hem dünyada hem de ahirette eşi. Diğerleri de öyle. Hani Allah Azze ve Celle haber veriyor En Ennebiyyü evla bil müminine min enfusihim. Nebi, peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha evladır, daha yakındır. Ve ezvacuhum ummahatuhum. Ve onun eşleri diyor, müminlerin anneleridir. Onlar bizim annelerimiz. Aleyhissalatü Vesselam'ın eşleri çok Salih kadınlardır onların başlarında gelenlerden biri de işte Hatice. Ondan sonra Ayşe Validemiz. Yine bir başka rivayette aynı ifadeleri kullanıyor Ayşe Validemiz. Ben diyor Hatice'yi kıskandığım, kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmamıştım. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çok anardı. Ben diyor ondan sonra, yani Hatice'den 3 yıl sonra Aleyhisselatü Vesselam'la evlendim diyor. Hatice validemiz kardeşlerim yaklaşık 65 yaşında iken, 40 yaşında evleniyor, 65 yaşında iken vefat ediyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam takriben 50 yaşlarında iken vefat ediyor. 50 yaşından sonra artık Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Ayşe validemiz ve diğer kadınlarla evleniyor. Yani ömrünün son 10 yılı çok evlilikle geçiyor. Evet. Evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın 25 yaşına kadar ve ondan sonraki Hatice validemizle birlikte geçirdiği zaman bu şekilde. Önce toparlayacak olursak Ficar Harbi'ne katılıyor. O dönemde 15 yaşlarında 19 yaşlarında, savaş bittiği zaman bazı rivayetlere göre 20 yaşında. Ee, sonra, işte çobanlığa devam ediyor. 25 yaşlarına geldiği zaman e, Hatice validemizin e, görevlendirdiği e, ticaret için yolculuğa çıkıyor. 25 yaşlarındayken de evleniyor. Bu arada Hilf-ül e, adı verilen yani Erdemliler e, paktı, anlaşması, yemini denilen bir e, anlaşmanın içerisinde de giriyor. Ve o anlaşmayı teyit ediyor. Çünkü o mazlumun hakkını zalimden alma adına yapılan bir e, anlaşma. İnşallah onun faziletini bir sonraki derse, bir sonraki haftaya vereceğiz. Allah nasip ederse. İşte kardeşlerim son olarak Hatice radiyallahu anhanın e, bu fazileti, üstünlüğü, erdemi, Aleyhisselatü Vesselam'a olan son derece bağlılığı ve onu her durumda, her sıkıntıda koruması, Allah'ın rızasını kazanmasına, daha dünyada iken cennetle müjdelenmesine sebep oluyor. Allah Azze ve Celle, <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'a o kadınla ikramda bulunuyor. O sıkıntılı dönemlerde, herkesin yalanladığı bir dönemde kadınlardan, Aleyhisselatü Vesselam ilk olarak ona iman ediyor ve onu tasdikliyor. Öyle değerli bir kadın. Allah Azze ve Celle ondan ve tüm saliha kadınlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle onlara en uygun şekilde, en layıkıyla e, cennetinde, ikramda bulunsun. Zaten bulunduğunu söylüyor. Bizi de onların zümresine ilhak eylesin. Bizim kızlarımızı, çocuklarımızı ıslah etsin. Onlardan önce bizleri ıslah etsin ki biz onlara sahip çıkalım. Biz şu sokaklarda gezen, okullarda okuyan, ondan sonra üniversitelere giden kız çocuklarına, bu yavrulara İslam tebliğini hakkıyla götürelim. Bu hususta Allah Azze ve Celle bize bir sorumluluk yüklemiş, bunu hakkıyla yerine getirelim. Yarın öbür gün Allah'ın huzuruna çıktığımızda bize şu insanlara, şu kızlara, şu kadınlara neden anlatmadınız, neden akrabanıza, neden çocuklarınıza şunları emretmediniz diye bir sorguya çekildiğimizde verecek cevabımızın olması gerekiyor. İslam'ın en önemli yönlerinden biri tebliğdir. İslam'ın ulaştırılmasıdır. Birçok insan cahil bilmiyor. Bir şeyden haberi yok. Televizyonlardaki konuşmalara bakmayın. Onlara itibar etmen onlar tebliğ değildir. Onların birçoğu insanların böyle e, alel alada yani ulu orta konuştuğu sözlerden ibaret. Ciddi bir tebliğ öyle olmaz. İstisnai durumlar hariç. Elbette ki televizyonda, internette bazı şeyler yapılıyor. Bunlar neden istifade ediliyor? Bunları kastetmiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Onun için Allah Azze ve Celle bize basiret versin. Çocuğumuzu çocuğumuzu muhafaza etsin. Evet bu vesileyle öncelikle sıkıntı çeken kardeşlerimize, başta Suriye olmak üzere ve diğer tüm İslam beldelerindeki mümin kardeşlerimize yardım etsin. Onları yer ve gök ordularıyla desteklesin. Onların kızları bizim kızlarımız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hem bizim kızlarımızı hem de onların kızlarını muhafaza etsin. Her türlü şerden, fitneden ve her türlü kötülüklerden muhafaza etsin. <gülüyor>